Merhaba. Senoz Vadisi halkı vadide yapımı planlanan hidroelektrik santralleri için 10. kez kararın yürütmesinin durdurulması ve iptal istemiyle dava açtı. Rize'nin Çayeli, Senoz Vadisi'nde yapımı planlanan ve sayıları 12'ye kadar ulaşan hidroelektrik santral projelerine karşı yöre halkı, 2006 yılından bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen "çet gerekli değildir ve "çet olumlu raporlarına karşı 9 dava açtı. Rize İdare Mahkemesi dere. 2. Melikom, Çiğdemli ve Gürpınar HES projeleri için yapılan davaların tamamında yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verdi. Mahkemenin iptal kararlarına dayanak oluşturan bilirkişi raporlarında havza bazında bütüncü planlama olmadığı vurgusu yapılarak santral projelerinin tek tek değerlendirilmesi yerine tüm havzadaki HES projelerinin etkilerinin göz önünde bulundurularak toplam etkinin saptanmasının ondan sonrasında değerlendirme yapılması gerektiği görüşüne yer verilmişti ancak vadide Havza bazlı planlama yapılmadı. Senoz vadisinde Çukurlu Hoca köyü sınırları içinde bulunan büyük derinin üzerinde kurulması planlanan Çiğdemli Hes projesinin Çed raporu 31 Aralık 2012 tarihinde Hiza idare mahkemesince iptal edildi. Enerji şirketinin aynı Hes projesi için başlattığı yeni çevresel etki değerlendirme süreci sonrası ikinci kez Çed raporu hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23 Eylül tarihinde Çiğdemli Hes projesi için Yine ÇED olumlu karar verdi. Rize İdara Mahkemesi'ne başvuran bölge halkı, Çiğdemli HES projesinin önünü açan ÇED raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptal istemiyle dava açtı. Bugüne kadar açılan dava sayısı böylelikle 10'a çıktı. Dava dilekçesinde daha önce mahkemenin verdiği 9 iptal kararına vurgu yapılarak havza planlamasına dikkat çekildi. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi bugün bir açıklama göndererek hükümet tarafından çılgın proje olarak sunulan Kanal İstanbul'la ilgili Kamulaştırmalarının başlamasına protesto etti. Kanal İstanbul'un lüzumsuz bir proje olduğu vurgulanan açıklamada projenin İstanbul'un hiçbir derdine çare olmayacağı hatırlatıldı. Ayrıca açıklamada Profesör Doktor Cemal Saydam'ın konu hakkındaki görüşlerine de yer verildi. Deniyor ki ikinci bir boğaz Marmara'nın oksijen bakımından zayıf olan durumunu geri dönülmez biçimde olumsuz etkileyecek. Bir kere oksijen tükendiğinde ne yapılırsa yapılsın Marmara'daki canlı yaşam sona erecek. İstanbul çürük yumurta kokusu içinde kalacak. İkinci bir boğaz sonucunda Karadeniz'in suyu hızla boşalacak. Alt akıntıyla Akdeniz'in tuzlu suyu besin bakımından zengin. Karadeniz'deki canlı yaşamı ise olumsuz etkileyecektir. Besin bolluğundan yapılabilen ticari balıkçılık sona erecek. Birçok balık türü yok olmaya yüz tutacaktır. Yapılan açıklamada görüldüğü gibi bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Karadeniz'e komşu tüm ülkeleri de yakından ilgilendirmektedir hükümeti uyarıyoruz. Projenin uluslararası boyutu nedeniyle Türkiye'yi çevre tazmiyatları ve ile yaptırımları ile karşı karşıya bırakmaya kimsenin hakkı yoktur, diyor. Ve Yeşiller Sol Gelecek Partisi bu tür gereksiz projeleri sonuna kadar karşı çıkacağız, demiş. Radikal gazetesinden İdris Eme'nin haberine göre, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Kamilet Vadisi'nde hidroelektrik santral yapmak isteyen Eynar Enerji Üretim Şirketi, Artvin İl Özel İdaresi'nin, İmar planı onaylanıp kesinleşmeden faaliyet yapılamaz uyarısına rağmen 5 kilometrelik sondaj yolu açmak için kaçak dinamik patlattı. Rize İdare Mahkemesi ise imar planı olmadan yapılacak olan sondaj yolu çalışmasını hukuka ayrı bularak yürütmeyi durdurma kararı aldı. Karar Arhavi sahillerini koruma platformu tarafından olumlu karşılandı ancak benzer olayların yaşanmaması için firmaya ceza da kesilmesi gerektiği belirtildi firmanın 31 Ekim günü izinsiz olarak dilamit patlatması sonucunda çevredeki ağaçlar zarar görmüş, Kamilet deresi ise kayalarla dolmuştu. Firmanın imar planı olmadan bölgede kaçak patlatma yaptığını ancak bütün şikayetlere rağmen firmaya herhangi bir ceza kesilmediğini söyleyen Arhavi sahillerini koruma sözcüsü Hasan Sıtkı Özkazanç, diyor ki kaminet vadisine yapılması planlanan Heş projesinin Planları onaylanmadan bölgede inşaat faaliyetlerinin yapılmayacağı yönünde Artvin İl Özel İdaresi'nin kesin talimatı var ancak firma bu uyarıları dikkate almadan sürekli patlatmalar yapıyor. Firma hakkında şikayette bulunduk ancak herhangi bir ceza kesilmedi bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için cezalandırılması lazım diyor kendisi. Karapınar'da yapılması planlanan bir termik santral Türkiye'nin buğday ambarını ateşe atmak demektir diyor Tema Vakfı. Türkiye'nin Afşin Elbistan'dan sonra en büyük liniyet kömür sahası olarak ifade edilen Konya Karapınar ilçesi, liniyet rezervinin çıkarılması ve termik santral yapılması halinde meydana gelebilecek etkileri bilimsel bir raporda bir araya getirdi. Raporda Karapınar'a yapılacak olası bir termik santral inşası sırasında çıkarılacak kömürün, Yeraltı su seviyesinin altında olduğu belirtildi. Bu durumun işletmenin hayata geçmesi halinde Karaman, Ereğli, Karapınar bölgesine ait tüm yeraltı suyunun çekilmesi ve bölgede tarıma istihdamı edilen 60 bin kişinin tarımsal ve içme suyu ihtiyacının risk altına girmesi anlamına geldiği vurgulandı. Rapora göre proje hayata geçerse 30 yıl sonunda termik santralden çıkan küller 10 metre yükseklikte yığılsa bile 5220 futbol sahası kadar yer kaplayacak. Konya Karapınar Havzası Termik Santral Etkileri Uzmanı'nın raporlarının sonuçları Tema Vakfı tarafından 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenen yuvarlak masa toplantısıyla paylaşıldı. 9 bilim insanının katkısıyla 6 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan raporun çıktılarının aktarıldığı toplantıda bölgeye inşa edilecek termik santralin tarama arazileri, yeraltı suyu, ekosistem, insan sağlığı ve bölge ekonomisi üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler açıklandı raporun ayrıntılarını www.tema.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.